Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarı verdi.